Sünnetullah, insanoğlu hak dinleri kısa sürede şirke dönüştürür. Son din Kur'an İslam'ı buharlaştı mı? Nasıl oluyor da insanlık, tarihinin tevhid, İslam dönemlerini kısa sürede şirke dönüştürmekle kalmıyor, hızla akıl dışı putperestliğe kayıyor? Bu sebepleri şöyle özetleyebiliriz. 1- İnsanoğlu, gerçekte kutsal olan varlıkları ve şahısları müşahslaştırmak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 Ancak bu yazımızın amacı, İslam'ın bozulma sürecinin etkenlerini incelemek değildir. Amacımız, bu etkenlere kısaca işaret etmek ve asıl sünnetullahı gözler önüne sermektir. O halde tarihler boyunca, İslam'ın zuhuru ve arkasından zaili, tüm varlıkların ortaya çıkışı ve yok olması yasasına uygun olarak nasıl bir döngü oluşturur? Ona bakmalıyız. Yaratılmış, madde ve düşünce aleminde bu döngüye uymayan hiçbir şey yoktur. Ve bu fizik yasaları kadar kesin bir yasadır ve sünnetullah'tır. İnsanlık tarihi, başlangıcından günümüze kadar çok sayıda medeniyet, kavim ve insan topluluklarının tarih sahnesine çıkışlarına, mücadelelerine ve yok oluşlarına şahit olmaktadır. Allah, Hakk'a, İslam'a daveti, insan neslinin yeryüzündeki hayata adım atmasıyla başlatmıştır. Davet yöntemleri, insanın gelişmesine paralel bir şekilde elçiler, sayfalar, kitaplar aracılığı ile olmuştur. Ayrıca tüm evren, alemler, bu gerçeği anlamada insanın önüne apaçık bir kitap olarak serilmiştir. Özetle sünnetullah şudur. İnsanlık tarihi, İslam, şirk tarihi, hak, batıl kavgası tarihi, aydınlık, nur, karanlık, zulümat tarihidir. İslam'a bir elçi, Rasul vasıtasıyla çağrılan toplum ikiye ayrılır. Kabul eden azınlık ve reddeden çoğunluk. Reddeden ve elçilerini öldürmeye çalışan çoğunluk helak olur. Kabul eden azınlık ise kısa bir sürede kabul ettiği İslam'ı nefsi dünyevi sapmalarla atalar babalar şirk dinine dönüştürür. Sonunda yeni bir elçi, yeni bir ayrışım ve bu süreç kıyamete kadar böyle devam eder. İşte sünnetullah budur ve bugün de bu süreç işlemektedir. Allah İnsan toplumlarının merkezlerine rahmet olmak üzere rahmet elçilerini, insanları uyarmak, Hakk'a, İslam'a çağırmak üzere gönderir. Zira Allah, insanoğlunun kendisine başlangıçta verdiği sözü unutup, Hak'tan sapacağını bildiği için elçi göndermeyi vaat etmiştir. Bu vaat, Allah'ın rahmet sıfatının bir sonucudur. Bu nedenledir ki her kavme, topluma bir uyarıcı, hatırlatıcı, korkutucu, ve hakka gelenleri müjdeleyici elçiler göndermiştir. Elçileri destekleyici olmak üzere de nebilerden söz alınmıştır. Kendilerine elçiler gelen kavimler, bu elçilerin sadece ve sadece Allah'a köle olun, Allah'ın dışındaki ilahları reddedin çağrısı karşısında direnmişler ve elçilerle mücadele etmişlerdir. Atalarının, babalarının dininden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, bu mücadelede ileri gitmişler ve elçileri öldürmeye çalışmışlardır.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 yaşam ve tebliğ hakları ellerinden alınmaya, terör estirilmeye başlayınca Allah, elçilerini ve ona tabi olanları kurtarmış, azgınlaşmış, müşrik zalim çoğunluğu ise helak etmiştir. Allah'ın gönderdiği elçileri tasdik eden ve İslam'ı tercih ederek kurtuluşa eren her İslam toplumu da uzun olmayan bir zaman periyodunda tekrar şirk toplumuna dönüşerek sonunda helak olmuştur. Bu tarihsel süreç, Fizik yasaları kadar kesin bir süreçtir ve sünnetullah'tır. Böylece bir önceki elçinin getirdiği İslam dini zamanla bozulmuş, şirk dinine dönüşmüş, din adamları çatısı altında toplayabileceğimiz kâhinler, hâkimler, rabbâniler, ruhbanlar, rahipler, alimler, mollalar ve şeyhlerden oluşan aracı din sınıfı ortaya çıkmıştır. Yaklaşan saatin şafağında gönderilmiş, ve alemlere rahmet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyada yaşayan tüm sorumlu varlıkların insanların ve cinlerin peygamberidir. Bu son rahmet elçisi fiili kıyamete ikinci saate kadar insanlığa peygamberlik görevi yapmak üzere Kur'an'ı getirmiştir. Bu rahmet elçisi her Resul gibi hem Nebi ve hem de Resul elçidir. Ve tabi ki aynı zamanda son Nebidir. Kendisinden sonra Nebi gelmeyecek vahiy de inmeyecektir. Bazı şeytan fısıltılarıyla kendilerini Rasul, elçi sananların sandığı gibi, Rasul de gelecek değildir. Çünkü her Rasul, aynı zamanda Nebidir. Ancak her Nebi, Rasul değildir. Bu nedenledir ki, Allah'tan nebe, vahiy, haber kesilince, görevlendirilmiş, gönderilmiş kimse olan Rasul, elçi de gelemez. Bu matematiksel olarak apaçık bir Kur'an gerçeğidir. Sonuç olarak fiili kıyamete, ikinci saate, yani dünya hayatının sonuna kadar ne bir nebi ne de bir rasul kesinlikle gelmeyecektir. İslam peygamberinin rehberliğinden ve örnekliğinden yaklaşık 1400 yıl geçmiş, İslam çoktan babalar ve atalar dinine dönüşmüş, Kur'an'daki İslam buharlaşmıştır. Tasavvufi mistik ve mantıkçı radikal etkiler, hakim güçlere yaranma, nefsi, dünyevi arzular, ataların, şehirlerin anlayışını takip, Kur'an'dan hicret edilmesi ve geçen zamanların sapmalar toplamı, İslam anlayışını Kur'an'dan uzaklara sürüklemiş ve yine atalar, babalar dini egemen olmuş, Şi günlük ibadet haline gelmiştir. Kitap aynı kitap, ancak maalesef din aynı din değildir. Kur'an'daki din buharlaşmış, başka bir dine dönüşmüştür. Sünnetullah değişmez bir yasadır. Ancak insanoğlu her şeyi değiştirir ve dönüştürür. Tarihler boyunca İslam, tevhid, insanlar tarafından nasıl şirk dinle dönüştürülmüşse, bu son din, İslam da, aynı insanoğlunun bozulmuş fıtratına çarparak, özünden saptırılmıştır. Fiili kıyamete kadar, insan ve cin toplumlarından oluşan küresel ümmetin kitabı ve elçisi Kur'an'dır. Bugün insanlığın kurtuluşunun da, helakının da nasıl olacağı onda açıklanmıştır. O Kur'an,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 aracılar, beşeri kitaplar koyarlarsa, hevalarını, mantıklarını ilah edinip, dünya perestliklerini sürdürürler ve ehli kitabın, Yahudilerin ve Hristiyanların kuyruğu olurlarsa, Allah'ın şiddetli azap kamçılarını ve arkasından da helakı beklesinler. Sünnetullah budur. Kur'an'ın insanlığa bildirdiği muhkem, apaçık ve şiddetli vaat de budur. Sonsuz yüce Rabbimizin kıyamete kadar korumayı vaat ettiği Kur'an, Fiili kıyamete kadar elçilik yapacaktır. Şayet insanlar Kur'an'ın davetine icabet etmezlerse, onun vaaz ettiği muhkem, tekrarlı, apaçık İslam'ı görmemezlikten gelir, nefislerine uydurur, şirk dinine dönüştürürlerse, elbette tarih tekerrür edecektir. Sünnetullah hükmünü verecektir. İşte Kur'an ve sahih sünnette bu gerçeğe işaret eden ayet ve hadisler.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 Ortak koşanlardan değildik demekten başka fitneleri olmaz. Enam suresi 22 ve 23. ayetler. Muhakkak o kimseler ki dinlerini parça parça edip gruplaştılar. Sen bu hiziplerden değilsin. Muhakkak onların işleri Allah'adır. Sonra Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.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 Muhakkak biz sizin ibadetinizden habersiz olanlarız. Yunus suresi 28 ve 29. ayetler. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Senin Rabbinin andolsun ki onların hepsine bunun hesabını soracağız. Yaptıkları şeyleri de. Sen emr olunduğunu bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak o alay edenlere karşı biz sana yeteriz. O kimseler ki Allah'la beraber başka bir ilah kılıyorlar. İlerde bilecekler. Hicr suresi 91 ila 96. ayetler. Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Bana köle olun. Onlar işlerini Dinlerini kendi aralarında parçaladılar. Her biri bize döneceklerdir. Enbiya suresi 92 ve 93. ayetler. Onlar işlerini, dinlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her bir hizip yanındakiyle ferahlar. Müminun suresi 53. ayet. Onlar da dediler ki,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 Furkan suresi 30. ayet Ona, Allah'a dönün, ondan sakının, namazı yerine getirin, müşriklerden olmayın. O dinlerini parça parça eden ve hizipleşenlerden olma. Her bir hizip yanındakiyle, kendi görüşüyle ferahlar. Rum suresi 31 ve 32. ayetler Kitap verilenler ayrılmadılar, ancak kendilerine apaçık beyineler geldikten sonra ayrıldılar. Emredilmedi, ancak dini Allah'a has kılarak, doğru Allah'a köle olmak, namazı ikame etmek, zekatı vermek emredildi. İşte doğru din, İslam budur. Beyine Suresi 4 ve 5. Ayetler Allah'ın elçisi diyor ki Şeddat bin Evs şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey şirktir. Allah'a ortak koşmalarıdır. Bilmiş olunuz ki şüphesiz onlar güneşe, aya veya puta tapacak değillerdir. Ancak gizli bir dünya arzusu taşıyacaklar ve amelleriyle Allah'a ortak koşacaklardır. Alf bin Malik Ebu Hurayra'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Bunlardan biri cennette ve yetmişi ateşte'dir. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldı. Onlardan da 71 fırka ateşte ve biri cennettedir. Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette, 72 fırka ateştedir. Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Andolsun ki siz kendinizden önceki milletlerin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyuyacaksınız. Hatta onlar daracık bir keler deliğine girseler, siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz. Sahabiler, Ya Resulallah, o milletler Yahudiler ve Hristiyanlar mı? diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar olmayınca kimler olur? buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Muhammed Suresinin 38. ayetini okudu. Asap, bizim yerimize kimler getirilecek diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Selman'ın omuzuna vurdu ve sonra, bu ve bunun gibi olanlar buyurdu. Ebu Hureyre diyor ki, Cuma suresi indiği zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma suresi iki ve üçüncü ayetlerini okuduğu zaman asaptan bir zat ya Resulallah asabına erişemeyip daha sonra gelecek olan ve asabının ikinci kısmı olan insanlar kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cevap vermedi. O zat aynı soruyu iki üç kere tekrarladı. Selman-ı Farisi de bizim aramızda bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Selman'ın üzerine koydu ve şöyle konuştu. Eğer iman Süreyya yıldızına kadar yükselmiş olsa ve böylece dünya imandan boş olsa bile bunlardan bir zat yahut birkaç kişi onu bulup tekrar yeryüzüne getirecektir buyurdu. İslam garip olarak başladı yine başladığı gibi garip olacaktır. Gariplere ne mutlu! Amr bin Af bin Zeyd bin Milha'nın babasından ve dedesinden rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yılanın toplanıp deliğine girdiği gibi, din de toplanıp Hicaz bölgesine çekilecektir. Dağ keçilerinin dağların başında toplandıkları gibi, din de yani dini yaşayanlar da Hicaz bölgesinde toplanacaktır. Allah'ın dini, yani İslam dini, garip bir halde başladı ve yine garip bir hale dönecektir. Ne mutlu o gariplere ki, insanların ifsad ettiklerini, benim sünnetimle, yolumla düzelteceklerdir. Ziyad bin Lebit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlatarak şöyle demiştir. Bu, İlmin, İslam'ın gitmesi zamanında olur, buyurdu. Ben, Ya Resulallah, Kur'an'ı okuduğumuz, evladımıza onu okuttuğumuz ve evladımız da kıyamete kadar kendi evladına onu okutacağı halde, ilim nasıl gider dedim. Resul-i Ekrem, Anan seni kaybedesiye ziyad, ben muhakkak seni Medine'de fıkı en iyi bilen adamlardan görürdüm. Şu Yahudiler ve Hristiyanlar, Tevrat ve İncil'i okuyup da, bu iki kitapta bulunan hükümlerden hiçbir şeyle amel etmez değiller mi? buyurdu. Ebu Musa'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman yaklaşır, ilim, İslam noksanlaşır, şiddetli cimrilik kalplere konulur, fitneler meydana çıkar ve herç çoğalır buyurdu. Sahabeler, Ya Resulallah, herç nedir? diye sordular. O, Katildir, insan öldürmek buyurdu. Abdullah bin Amr'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların elekten geçirilerek iyilerin gittiği, kötülerin kaldığı, ahitlere sadakat ve emanetlere riayetlerin bozulduğu, ihtilafa düştükleri ve şöyle ellerinin parmaklarını birbirine geçirerek oldukları bir gelecekte haliniz nasıl olacak buyurdu. Sahabeler, ''Ya Resulallah, anlattığın durum olunca nasıl edelim?'' diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bildiğinizi tutarsınız, kabul etmediğinizi bırakırsınız. Kendinize ait şeylere yönelirsiniz ve başkalarının işini terk edersiniz.'' buyurdu. Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ganimet, muayyen çevrelerin çıkarı yapıldığı, Emanet, kelepir ve zekat, cereme sayıldığı, İlim, Allah'tan başka gaye için tahsil edildiği, Kişi, karısına itaat edip, annesine asi olduğu, Ve dostunu kendisine yaklaştırıp, babasını uzaklaştırdığı, Mescitlerde gürültüler baş gösterdiği, Fasık, sapkın adamın, kabilenin başına geçtiği, Ve aşağılık adamın, milletin lideri olduğu, Şerinden korkularak kişiye ikramda bulunulduğu, şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği, şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelini lanetlediği vakit, işte o zaman kızıl bir rüzgar, zelzele, yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden alametler beklesinler. Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Allah'ın ahdini ve Resulünün ahdini bozan her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekinin bazısını alır. Ebu Salebe el-Huşeyn'i şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Maide Suresinin 105. ayeti hakkında sorulunca şu cevabı verdi. Marufla amel edin, kötülükten uzak durun. Cimri insana itaat edildiğini, heva ve hevese uyulduğunu, dünyanın ahirete tercih edildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman sen kendine bak, avamı, halkı bırak. Sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda sabretmek avucuna köz kor almak gibidir. O zaman bir kişi, sizin yaptığınız amelin benzeri bir ameli yaptığında, bugün sizden bu ameli yapan, elli kişinin alacağı ecri alacaktır. Ebu Hureyre şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Karanlık gecenin sayfaları gibi olan korkunç fitnelerden önce, iyi işlerde birbirinizle yarışın. O fitneler sırasında insan mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama dahil olur. Yahut mümin olarak akşama ulaşır, kafir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir meta mukabilinde satar. Huzeyfe bin el-Yaman'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbisenin nakışının eskiyip gitmesi gibi İslamiyet de eskiyip gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, nusuk nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Allah'ın kitabı da bir gecede götürülecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet bile kalmayacaktır. Çok yaşlı erkekler ve pek ihtiyar kadınlardan oluşan bir takım insanlar kalacak ve biz babalarımıza şu la ilahe illallah kelimesi üzerine yetiştik de bu kelimeyi söyleriz diyeceklerdir. Seh bin Sa'des Zaid'i şöyle rivayet etmiştir. Bir gün biz Kur'an okuyorken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Ve bizi bu halde görünce, Allah'a hamdolsun. Her ne kadar sizin içinizde kırmızısı, beyazı ve siyahı bulunuyorsa da, Allah'ın kitabı birdir. Onu ok gibi dosdoğru okuyup, ancak ecrini dünyada alacak ve ahirete bırakmayacak kavimler gelmeden, onu işte böyle okuyunuz, buyurdu. Ebu Said El Hudri'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Sizin içinizde öyle zümreler türeyecektir ki, siz onların namazları yanında kendi namazlarınızı, onların oruçlarının yanında kendi oruçlarınızı, onların iyi işleri yanında kendi amellerinizi küçük göreceksiniz. Onlar Kur'an okuyacaklar, fakat Kur'an onların hançerelerini geçmeyecek. Onlar okun avdan delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Hazreti Ali'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. Ahir zamanda bir millet çıkar, yaşları küçük, tecrübeleri kıttır. Güzel vaaz ve nasihat yapar, Hayırlı iş konuşurlar. İmanları hançerelerini geçmez. Ok yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Mesih Deccal gelinceye kadar devam ederler. Mesih Deccal çıkınca da onunla beraber olurlar. Ebu Katade şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet alametleri Hicri 200'den sonradır. Enes bin Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetim 5 tabakadır. İlk 40 yılda bulunanlar hayır ve takva sahibidir. Sonra 120 yılına kadar onların ardından gelenler birbirine merhamet eden ve birbirleriyle iyi ilişki kuranlardır. Sonra 160 yılına kadar bunların ardından gelenler birbirlerine sırt çeviren ve birbirleriyle iyi ilişkiyi kesenlerdir. Bundan sonra öldürme öldürmedir. O dönemde kurtuluş kurtuluş isteyiniz. Kâb bin Ucr anlatıyor. Beşimiz Arap, dördümüz de Acem olmak üzere 9 kişiydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek şöyle konuştu. Dinleyin, benden sonra zalim idareciler çıkacağını işittiniz mi? Kim onlara yaklaşır, yalanlarını doğrular, zulümlerine yardımcı olursa, o kimse benden değildir. Ben de ondan değilim. Susuzluk günü, havzın başında yanıma gelemez. Kim onlara katılmaz, yalanlarını doğrulamaz... Zulümlerine yardımcı olmazsa, o kimse bendendir. Ben de ondanım. Havzın başında da yanıma uğrayacaktır.